kalkıp azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar halbuki onlara o şeytanı reddetmeleri emri verilmişti şeytan da onları haktan büsbütün sattırmak ister kendilerine haydi Allah'ın indirdiği Kur'an'ın ve Resul'ün hükmüne gelin denildiğinde münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün fakat istediklerinin cezası olarak